Bedir Savaşı'ndan oğlu Vehb İbni Umeyr Müslümanların elinde esir olan Umeyr İbni Vehb, Kabe'de karşılaştığı Safvan İbni Ümeyye'ye dert yanacak ve Bedir'de aldıkları mağlubiyetin acısını dile getirecekti. O da dertliydi ve bunun üzerine Umeyr Safvan'a şunları söyleyecekti. Allah'a yemin olsun ki ödeme imkanı bulamadığım şu üzerimdeki borçlar ...ve benden sonra perişan olacaklarından endişe ettiğim çoluk çocuk olmasaydı... ...vallahi de deveme biner ve Muhammed'i öldürmek için Medine'ye giderdim. Çünkü benim başıma ne gelmişse onlardan geldi. Hala oğlum onların elinde esir. Safvan için böyle bir adam, bulunmaz fırsat demekti ve hemen ileri atıldı. Borçların benim borcum, onları ben öderim. Çoluk çocuğunda benim ailem sayılır. Hayatta kaldıkları sürece onları kimseye muhtaç etmem ve elimde olan hiçbir şeyden onları mahrum kılmam. Bir tarafta bu işi yapmak isteyen, ancak bunu yaparken hayatından olma durumunda arkada bırakacağı borçlarıyla ailesinin geçim sıkıntısına düşüreceğinden endişe duyan bir adam, diğer yanda ise onun bu endişelerini tamamen göğüsleyecek fedakar bir destekçi. Anlaşmış görünüyorlar. ...göz göze gelecek ve birbirlerine bakacaklardı, uzun uzun. Bu bakışlar planlanan işin her ikisi tarafından da kabul gördüğünün göstergesiydi. Sonunda Umeyr, Safvan'a şunu tembih edecekti. Bu aramızda kalsın. Ne senin yapacaklarını, ne de benim halimi kimseye söyle. Tamam, söylemem. Diye cevapladı Safvan. Mesele tamamdı ve işe koyulmak üzere oradan ayrıldılar. Evine gelir gelmez yol hazırlıklarına başlayan Umeyr ve kılıcını keskinleştirecek ve zehirleyerek düşündüğü suikaste hazır hale getirecekti. Görünürde ise esir olan oğlu Vehb'i kurtarmaya gidiyordu. Derken yola koyuldu ve günler sonra Medine'ye geldi. Mescid-i Nebevi'nin önünde devesini çökertirken, onun gelişini görüp de telaşlanan feraset sahibi hazret Ömer... ...o sırada etrafında toplanıp da kendisinden Bedir zaferini dinleyenlere şunu söyleyecekti. Allah düşmanı köpek Umeyr. Mutlaka kötü bir şey için gelmiştir. Bunu söylemesiyle ayağa kalkıp, Mescid-i Nebevi'ye girmesi de bir olacaktı. Efendimizin huzuruna koşmuş ve ona şöyle seslenmişti. Ya Resulallah, şu Allah düşmanı Umeyir kılıcını kuşanıp buraya gelmiş. Onun yanıma gelmesine izin ver, diye mukabelede bulundu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'in hiç beklemediği bir izindi bu. Adam resmen kötü bir niyetle gelmişti. Her halinden bu anlaşılıyordu ama Resulü Kibriya Hazretleri, bu adamın huzuruna girmesine izin vermişti. Yapılacak bir şey yoktu. Sadece daha ihtiyatlı davranmaları gerekiyordu. Umeyr'e doğru yöneldi. Bu arada kılıcının askısından tutup kavramış ve etrafındaki ensara da ''Bu pis adamın huzura girmesine müsaade edin. Ancak gözünüzü de üzerinden ayırmayın. Çünkü bu emin bir adam değildir.'' demeyi ihmal etmemişti. Nihayet mescide girmişlerdi. Onların bu halini görünce Efendiler Efendisi, ''Onu bırak ya Ömer'' diye seslendi. Bu arada Umeyr'e de ''Yaklaş ey Umeyr'' diyordu. Bu arada Umeyr de Efendimiz'e yaklaşmış ve ''Hayırlı sabahlar'' demişti. İçinde gizlediği niyetini aşikar kılmamak için kendini zorluyordu. Şefkat ve merhamet insanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce Allah Celle Celaluhu bizi, senin selamından daha hayırlı bir selamla serfiraz kıldı, ey Umeyr. Şüphesiz, selam cennet ehlinin tahiyyesidir, buyurdu. Ardından da sordu. Seni buraya getiren şey de nedir, ey Umeyr? Elinizin altındaki esir için geldim. Onun için ihsanınızı esirgemeyin, diye cevapladı Umeyr. Soruların ardı arkası kesilmiyordu. Ve Resulü Kibriya hazretleri... ...ishar ettiği niyetiyle gizlediğinin arasındaki çelişkiyi ortaya koyan silahı sordu. Peki... ...öyleyse boynunda asılı duran kılıcın hali nedir? <gülüyor> bu soru üzerine Umayr... Allah kahretsin bu kılıcı da... Bundan başka elimizde ne kaldı ki? Diyebildi. Bunu söylerken ikna edici bir şey söyleyemediğinin farkındaydı. Her gelen soru foyasını meydana çıkarmaya matuftu. Sanki efendimizin olup bitenlerin hepsinden haberi var gibiydi. Geldiğinden beri efendimizden kaçırmaya çalıştığı gözlerini kaldırıp da yüzüne bakmak istedi Umeyr. O sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine bakıyordu. Bir aralık... Göz göze geldiler. Ve bütün bunları bir kenara koy ve ben sana söylemeden önce sen bana esas niyetini söyle. Dercesine yine sordu. Bana doğruyu söyle. Sen buraya hangi niyetle geldin? Bundan başka bir niyetim yok. Bunun için geldim. Diyebildi. Kendi kendini ele veremezdi ya. Ancak köşeye sıkıştığını hissediyor. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...olan caibetiyle konuşmaya başlamıştı. Hayır. Sen ve Safvan İbn-i Ümeyye... ...Hıcır'da oturdunuz... ...ve Bedir kuyularında ölen Kureyş hakkında konuştunuz. Sonra sen... ...şayet benim borçlarım... ...ve çoluk çocuğum olmasaydı... ...gider ve Muhammed'i öldürürdüm. Dedin ve bunun üzerine de Safvan... ...beni öldürmen karşılığında... Borçlarınla ailenin geçimini üstüne aldı. Ancak unutma ki Allah Celle Celaluhu seninle bunun arasına engel koyacak ve sana bunu yaptırmayacak. Dizlerinin bağ çözülü vermişti Umeyr'in. Renkten renge giriyordu. Nasıl olur da bir adam 500 kilometrelik bir mesafede ve başka kimsenin olmadığı bir yerde konuşulanları aynen duyup aktarabilir ve içinde gizlediği her şeyden haberdar olabilirdi? Bunu söylese söylese Safvan söyleyebilirdi. Çünkü ondan başka bu konuşmaya şahit olan kimse yoktu. O ise bu konuda kendisinden daha hırslıydı. Zaten yapacağı bu iş karşılığında borçlarını üstlenip ailesinin hayat boyu geçimini tekeffül etmesi de bunu gösteriyordu. Yok, yok. Bunu bir beşerin yapma imkan ve ihtimali yoktu. Öyleyse tek bir seçenek kalıyordu. Yelkenlerini indiren Umeyir mahcup bir edayla Allah Resulüne döndü ve şunları söylemeye başladı. Ben şahadet ederim ki sen Resulullah'sın. Biz sana semadan getirdiğin haberler ve sana gelen vahiyler konusunda hep yalan söyledik ya Resulallah. Bu sadece benimle savvanın bildiği bir işti. Vallahi de bunu sana Allah'tan başkasının bildirmesine imkanı yoktur. Beni İslam'a hidayet eden ve bu yolla da olsa beni kendisine sevk eden o Allah'a hamdolsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühur ve Resul Başta Hz. Ömer olmak üzere Etrafta toplanıp da olup bitenleri seyreden Ashab şaşkınlık içindeydi Gelirken her halinden Şer akan bir adam nasıl olmuştu da Güneş görmüş buz gibi eriyip Bal mumu haline gelivermişti Resulullah farkıydı bu ve Resulullah bu haliyle de ders veriyordu. Demek ki insanları öldürüp bir kenara atmak çok kolaydı. Önemli olan Umeyr gibi en katı olanlarını bile İslam'ın engin atmosferinde eritip topluma yeni bir fert olarak kazandırabilmekti. Öyle bir hayat ortaya konulmalıydı ki bedenini ortadan kaldırmak için bütün hazırlıklarını tamamlayıp da huzura gelenler bu huzurdan nasipsiz geri dönmemeli ve dönerken de gelişlerinden çok farklı olabilmeliydi. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönmüş Umeyr için şunları söylüyordu. Kardeşinize dinini öğrenme konusunda yardım edin. Ona Kur'an öğretin ve esirini de serbest bırakın. Bütün bunlar Medine'de olup biterken Safvan Mekke'de durmuş insanlara şunları söylüyordu. Çok yakında size... Bedir gününden bu yana yaşadığınız acılı günleri unutturacak kadar önemli ve büyük bir müjde gelecek. <gülüyor> bir taraftan daha Medine'den gelen herkese Umeyr'i soruyor ve bu müjdeli haberi Mekke'de paylaşabilmek için can atıyordu. Derken birisi gelmiş ve Umeyr'in Medine'de Müslüman olduğu haberini vermişti Safvan'a. Hayatının şokunu yaşıyordu. Nasıl olur da bir adam öldürmek için bu kadar riske girdiği birisinin dizinin dibinde teslim olur ve bütün ideallerinden vazgeçebilirdi. Şayet bu haber doğruysa insanlar arasına hangi yüzle çıkıp size vereceğim müjde şu idi diyebilirdi. Yemin billah edip etrafındakilerle Umeyre olan kızgınlığını paylaşıyordu. Onunla bir daha asla konuşmayacak ve bundan sonra ona malından zırnık bile koklatmayacaktı. Benu Kaynuka, Medine'de yerleşik üç ana Yahudi kabilesinden birisini oluşturuyordu. Ve hicret sonrasında yapılan anlaşmada bu kabilenin de imzası vardı. Abdullah İbni Selam'ın kabilesiydi bu. Müslüman olduktan sonra Abdullah İbni Selam'ı da çok sıkıştırmış ve bu tercihini bir türlü hazmedememişlerdi. Son gelişmeler onların bu anlaşmaya sadık kalmadıklarını gösteriyordu. Zira Bedir'de kazanılan zafer ciddi manada onları rahatsız etmişti. Çünkü Müslümanlar bir daha öne alınamayacak bir güce ulaşıyorlardı. Aralarında kendilerini tahrik edip de Müslümanlar aleyhine kışkırtan elebaşları vardı. Şahıs İbni Kays adındaki ihtiyar bir adam, yanına çağırdığı bir delikanlıya tembih etmiş ve Boğaz Savaşları'nda aralarında yaşanan sıkıntıları anlatıp, insanlara bu konuyla ilgili şiirleri hatırlatmasını söylemişti. Düne ait ne varsa unutmaya başladıkları bir dönemde, Yeniden bunların hatırlatılması o günün toplumu adına en duyarlı oldukları yumuşak karın manasına geliyordu. Zaten hedef de Evs ve hazreci birbirine düşürmekti. İhtiyardan dersini alan delikanlı kalabalıkların arasında dolaşıp kendisine denileni yapmaya başlamıştı bile. Çok geçmeden yeniden eski ihtilaflar ortaya çıkmıştı. Evs ve Hazreç birbirlerine yürümek üzereydi. Hatta sözlü sataşmalar tarafları tatmin etmeyince filan yerde buluşup kozlarını paylaşmak üzere anlaşmışlardı bile. Durumdan haberdar olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına aldığı ashabıyla birlikte hemen olay mahalline geldi. Onlara şöyle seslendi. Ey Müslüman topluluğu! Sizi Allah'a davet ediyorum. Sizi Allah'a davet ediyorum. Ben sizlerin arasında olduğum halde ve Allah da sizleri İslam'la şeref yâb etmiş, onunla size keremini nasip etmişken yeniden cahiliye anlayışlarına geri dönmek mi istiyorsunuz? İslam'la Allah Celle Celaluhu cahiliye işlerini kesip ortadan kaldırmış, sizi de küfrün karanlıklarından kurtarmış ve kalpleriniz arasını da telif etmişken bu nasıl olabilir?' Efendimizin kendilerine hitabı, Evs ve Hazretleri intibaha sevk etmiş, nasıl böyle bir şey yapabildiklerini düşünmeye başlamışlardı. Evet ya, durup dururken bu noktaya gelmek bir Müslümana hiç yakışır mıydı? Yakışmazdı ama, diğer tarafta kendilerini tahrik edip de kavgaya zorlayan gerçek sebebi de bulmaları gerekiyordu. Ve bunu bulmak da uzun sürmedi. Gerçi bu Benu Kaynuka'nın ilk kabahati değildi. Bedir öncesinde de ortalığı çok karıştırmak istemişlerdi ama... ...Müslümanlar bunların da bir gün gelip gerçeği anlayacaklarını umut ederek... ...hep af yolunu tercih etmişlerdi. Başlarını eğmiş, ağlıyorlardı. Ve hemen birbirlerine dönüp kucaklaşmaya başladılar. Bundan böyle... ...arada dolaşıp da kitleleri tahrik edenlerin... süslü sözlerine kanmayacaklarına dair söz verdiler. Kaynuka oğullarıyla ilgili bilgiler bunlarla da sınırlı değildi. Bilhassa kışkırtıcılıkta önceliği kimseye kaptırmayan... ...bir başka Yahudi olan Kab İbni Eşref'le irtibata geçmişler... ...ve ondan da destek alarak sınırları çoktan zorlamaya başlamışlardı bile. Elindeki malı Kaynuka çarşısına götürüp de satmak ve sonrasında buradan ihtiyaçlarını karşılamak için gelen bir kadına yaptıklarıysa bardağa taşıran son damla olmuştu. Elindekini orada satan kadın bir sarrafa girmiş ve kendisine bir altın almak istemişti. Onu bu halde ve yalnız bulan Benu Kaynuka tüccarları kadına sataşmışlar ve örtülü olan yüzünü açıp kadından kâm alarak eğlenmek istemişlerdi. Bu arada sarraf olan dükkan sahibi taleplerine şiddetle karşı çıkan kadının arkasından dolaşmış ve ona hissettirmeden eteğini bir iğneyle beline iliştirivermişti. Gördüğü muamele karşısında öfkelenerek oradan ayrılmak isteyen kadının ayağa kalkınca beline iliştirilen eteği de yukarı kalkmış ve tabii olarak görülmemesi gereken yerleri de açığa çıkıvermişti. Bu durum Bennu Kaynuka'lıları oldukça sevindirmiş ve ne olduğunu anlamaya çalışan kadına bakıp kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Eteğinin beline eriştirildiğini, bundan dolayı da Yahudilerin kendisine güldüğünü anlayan kadın olduğu yerde feryadı basmıştı. Namusuna uzanmak istenen bu muamele karşısında ''İmdat!'' diye bağırıyordu. Onların bu hali dışarıdaki bir Müslümanın da dikkatini çekmişti dikkatli nazarlarla içeri bakınca durumu anlamış ve bunu yapan Yahudinin üzerine atlayarak haddini bildirmek istemişti. Aralarında ciddi ciddi kavga başlamıştı ve çok geçmeden Müslüman söz konusu Yahudiyi yere seri vermişti. Bu seferde orada bulunan diğer Yahudiler Müslümanın üzerine saldırmış ve onu oracıkta şehit etmişlerdi. Orada şehit edilen Müslüman'ın yakınları çok kızgındı ve çok geçmeden efendimize gelerek yardım talep ettiler. Burunlarından soluyorlar ve yakınlarına bunu reva görenlere bir an önce hadlerini bildirmek istiyorlardı. Gerçekten yapılan iş çirkindi ve mutlaka hak ettiği cezayı bulmalıydı. Halbuki hicret sonrasındaki anlaşmaya bunlar da imza atmış ve bırakın Müslüman'a saldırmayı saldırıya maruz kaldıklarında... ...Medine'de müşterek bir savunma yapacaklarına dair söz vermişlerdi. Nil Produksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler,